Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette nedir? Hepinize selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah hepimize hayırlı amel işlemeyi, nefsini bilmeyi, Rabbına hizmet etmeyi, gizlide ve açıkta Rabb'ına hakiki kulluk yapmayı nasip etsin. Allah bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. Bizden gelen nesli de tevhid ehli samimi kullardan eylesin. Kardeşlerim, bugün sizlere işlemek istediğim ayet-i kerime Maide Suresi'nin 54. ayet-i kerimesi. Ayeti meal olarak veriyorum.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 aldırmazlar. Bu Allah'ın dilediğine verdiği lütuftur. Allah'ın lütfu ve ilmi geniştir. Aleykümselamlar. Hoş geldiniz. Evet kardeşler. Bugünkü sohbetimiz Maide Suresi'nin 54. ayeti üzerine olacak inşallah. Dikkat ederseniz burada ey iman edenler diye Allah azze ve celle iman eden bir topluma has olarak sesleniyor. Ve burada ayetin üzerinde durduğu en önemli mesele sevgi meselesi kardeşlerim. Allah'ın yolundayken ondan yüz çevirenlerin ilk getirdiği şey sevgi. Yani önce sevgiyi kaybediyorlar. Allah onları sevmiyor. Allah da onları sevmiyor. Onlar da Allah'ı sevmiyor. İki tarafta bu şekilde hareket edince arkası geliyor. Çünkü sevgi her eylemin bir illetidir. Sevmeden insan şu sohbete bile ne yapmaz? Gelmez. Sevmediği insanın sohbetini de ne yapmaz? Dinlemez. İllet yok olunca malülün durması için hiçbir sebep kalmıyor. İşte müminlere karşı diyor ayet kerime, yumuşak başlı olması gerekirken tam tersi bir tavra giriyor insan. Çünkü Allah'a karşı sevgiyi yitirdiği zaman e, Allah için sevmeyi de ne yapıyor? Yitiriyor. Bu sefer müminlerin müminlere karşı takılması gereken sevgi neye dönüşüyor? Nefrete, kine. Yani illet yok oluyor. Sebebi Müslüman'ın Müslüman'ı sevmemesi, sevgisizliktir. Bunun da sebebi kafirlere karşı izzetli olması gerekirken Müslüman'ın tam tersi bir tavır alması yani sebebi yine aynı. Sevgi, kafire karşı sevgi, kafirin yaşamına karşı sevgi onların dünyadaki saltanatına gücüne karşı ne var? Bir sevgi. İşte bu sevgi Müslümana karşı senin tavrını ne yapıyor? Değiştiriyor. Hatta alim dediğimiz insanlar hakkı gündeme getiremiyor. Zalimin karşısına çıkıp hakkı söyleyemiyor. Ve hatta Müslüman'ı katleden bir kafire bu İslam emiridir. Gidin buna ne yapın? Feyat edin gibi ne yapıyor tavra? girebiliyor. Yaşadığımız ülkede de daha önce bunu yapanlar ne yaptı? Çıktı ve hala da ne yapıyoruz? Görüyoruz. Bunun sebebi sevgisizlik kardeşler. Sevginin Allah'a karşı olan sevginin en yüksek ifadesi cihadı terk ediyor. Çünkü cihalın, cihadın bedeli candır, kandır. Sevgiden yüksek, sevgiden yoksun kalınca insan bu bedeli de ödeyecek kendinde güç ne yapamıyor bulamıyor çünkü artık beni seven ve benim sevdiğim Allah ne der yerine falan ne der filan ne der soruları ne yapıyor gündeme gelmeye başlıyor o güne kadar sevdası uğruna kınayıcının kınamasından korkmazken bir Müslüman işte o sevginin Allah sevgisinin yok olmasıyla kınanmak korkusu veyahut onun yerine aşağılık bir duygu ne yapıyor? Benliğini kaplamaya başlıyor. Dün sevgi sayesinde yani Allah sevgisi sayesinde özgürken bugün sevgisizlik çukurunda nefsin, şeytanın, eşyanın, çehrenin, çevrenin Bulunduğu grubu kaybetmenin korkusunun kölesi haline ne yapmıştır gelmiştir. Dün sevgi sayesinde üreten ve veren biri iken bugün sevgisizliğin pençesinde sürekli tüketen ve imanından yoksun olan bir Müslüman tipi var karşımızda. İşte ayeti kerime: Ey iman edenler sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah Sevdiği ve kendisini seven müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve zorlu bir toplum getirecektir. Diyorum. Kardeşlerim sevmek vermektir. Yani sahip olduğunuz en değerli varlığı yüreğinizi, kalbinizi vermektir. Vermek deyince öyle çıkarıp sunmak değil, paylaşmaktır. Kişi başkasına veremediğinin diğerleriyle paylaşamadığının sahibi değildir. Ya da kişinin sahip olduğu şey başkasına verebildiği şeydir. Allah Azze ve Celle siz birine bir şey verin derken çöpe attığınızı mı diyor? Siz diyor sevdiğiniz şeylerden Allah uğruna vermedikçe diyor. Verirken de yine ne var? Bir sevgi var. Sahabe neyini vermiş? Namazdayken bir kuş kendisini ne yapmış? Oyalamış. Zaten bir bostanı var elinde. Onu da Allah yoluna ne yapmış? Beni oyaladı diye Allah yoluna ne yapmıştır? Feda etmiştir. Evet. Bundan dolayı kardeşlerim yüreğine sahip olamayanlar sevemezler. Çünkü yüreği işgale uğramış bir insanın sevebilmesi mümkün değildir. Çünkü ora işgal altındadır. Yüreği kendi elinde artık değildir. Yani buradan kastım şu, vücutta bir et parçası var diyor. Yani bütün vücudu neyidir? Hakimidir. O diriyse bütün organlar nedir? Diridir. O bozulmuşsa, işgal altındaysa artık bütün organları nedir? Çıkmıştır işgal altına uğramış bir yüreğin sahibine sevmekten bahsedemezsin sevemez. Asla Allah için sevemez Allah için paylaşamaz. Allah için bir araya gelemez. Allah için canını malını ne yapamaz veremez. Ama nefsi için bir araya ne yapar gelir. Evet. Sevdim diyorsa sevdiğine Sahte adresli davetiye çıkartıyor demektir. Kardeşlerim vereceğiniz şey ne kadar değerli ise onu vereceğiniz yerde o kadar yüce olmalı. Daha doğru bir deyişle verdiğinizin kıymetini bildiğiniz ölçüde seçerseniz ki verilecek yeri sevginin adanabileceği en büyük kapı da nedir? Allah'ın kapısıdır. Sevgiyi o kapıya adamak ona en yüksek değeri biçmektir. Sizden olan bir şeyi ölümsüzleştirmektir. Sevmek adamaktır kardeşlerim. Adağın tasarrufu adandığı kapıya aittir. Eğer sevginizi bir ölümsüze adamızsanız siz de ölümsüz olursunuz. Çünkü şehitler ne yapmaz? Ölmez diyor. Onlar sizin görmediğiniz yerden yedirilir ve içirilir diyor de o kapıya adamak nedir? Ona en yüksek değeri biçmektir ve bu da o andan itibaren sevgi nedir? Ölümsüz olur. Evet kardeşlerim, eğer sevginizi bir ölümsüze adamızsanız, ölümsüz olur. Allah'ı sevmek sevgiyi ölümsüzleştirir, illeti ölümlü olan sevginin kendisi de ölümlüdür. İlleti ölümsüz olanın sevgisi de nedir? Ölümsüzdür. Söz konusu buraya gelmişken yanlış bir kanata değinmek istiyorum. Bu kanaatte sevgi şahsiyet geliştirici ve kişiye varlığını anımsatıcı bir üretim aracı değildir. Seveni sevdiğinde yok edici fena bir tüketim aracıdır. Kişiyi olgunlaştıran, ona şahsiyet kazandıran, Sevgiyi sevgi olmaktan çıkarıp tutkuya dönüştüren ve onu bir can kurdu gibi insanı yiyip bitiren bir heyri olarak tarif eden bir anlayışın vardığı son durak vahdeti vücut dengesizliğidir. Evet, sevmek bazılarının iddia ettiği gibi yok olmak değildir. Seven de var olmaktır. Varlığından haberdar olmaktır. Kişinin kendi varlığını ispatlamasının en kestirme yoludur. Çünkü sevgi şahsiyeti koruyarak bütünleştirir. Birbirinde yok olmak değil birbirinde var olmaktır. Bugün tasavvuf sevgiyi eline aldığında sevdiğinde yok olmak tipinde e, tarif ederler. Ama bakın gelen bütün peygamberlere hiçbir zaman peygamberler Allah'la Allah sevgisinde yok olup ne yapmamışlardır? Gitmemişlerdir. Onlar Allah'ı sever, onlar da Allah'ı. Bu da sevginin bir başka şeklidir kardeşlerim. Bir sevgi ki ferde kendi kimliğini kaybettiriyorsa o sevgi sevgi değil girdattır. Karşıdaki de sevgili değil, üzerine konan canlıyı eritip sindiren canavar bir bitkidir. Kişi sevdiğinde kaybeden bir sevgi üretici değil tüketici bir sevgidir. Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Müslüman'ın sevgisi ak sevgisidir. sevgidir. Onun dışındaki sevgilere ne derler? Kara sevda derler. Yani insanı aklından aklını alan, yaşantısını götüren. Aleykümselam. Aleykümselam. Ve kendisini tüketip bitiren sevda onu ne yapar yakar bitirir ama Müslüman'ın sevgisi böyle değildir. Onun şahsiyetini genişletir, onu karakterini yüceltir ve öyle olur ki her yaptığı hareket bir gülüşü dahi nedir? Allah içindir. Bir somurtması dahi nedir? Allah içindir. Yani sevmesi de buğuz etmesi de nedir? Allah içindir. Bu sevgi doğru bir sevgidir ama bunun dışındaki sevgi doğru bir sevgi değil aynı zamanda insanın da imanını götürücü bir sevgidir. Evet kardeşlerim meşru sevgi insanın aklını başından ne yapmaz almaz aksine aklını layık olduğu ne yapar bir yere getirir. Evet hani yahu derler bu meczup bu Allah'ın dostu ne dediğini bilmiyor ya hiç Allah sevgisi insanın aklını götürür mü? Yani Allah diyerek insan hiç delirir mi? Mü? Mümkün mü bu? Mümkün değil. Allah'ı seven, onun yerli yerinde yarattığı ve hikmetle yerleştirdiği aklı yerinden etmez kardeşlerim. Allah'ı sevmek adına Allah'ın sevdiği gibi yarattığı insanın dengesini bozmak, İmrenilecek bir şey olsaydı bu işi öncelikle Allah'ı onun kadar hiç kimsenin sevemeyeceği Allah'ın Resulü ve onun ashabı yapardı. Resullerin bizden daha çok bilip tanıdıkları Allahu Teala'yı gereği gibi sevmemeleri düşünmemiz mümkün değil. Allah'ın kendisinden razı olduğu, kendilerinin de Allah'tan razı olduğu sahabe için de geçerli olan aynı şeydir hiçbiri Allah sevgisinden dolayı akıllarını ne yapmamışlardır. Yitirmemişlerdir. Rabbim bizlere hayır versin. Sevdiğini Allah için seven, buzettiğinde de Allah için buzeden samlı kullardan eylesin kardeşlerimizin. Allah'ı ruhuyla sevenlerin, kalbiyle sevenlerin aklını başında bırakır sevgi. Allah'ı aklıyla sevenlerin aklı başlarından gider. Çünkü sevgi bilmek değil, tanımaktır. Akıl bunu kaldıracak kapasitede değildir. Kardeşlerim adresleri doğru tespit etmek gerekir. Sevginin yerini adresini de doğru tespit etmek gerekir. Bildiğimiz bir şey var. Allah sevgisini en üst düzeyde yaşayan Resul ve ashabı arasında mecnun ve meczubun çıkmadığı. Yine bildiğimiz bir şey var ki aleyküm selamlar ee, Allah Resulünün ve ashabının Allah'ı çok hem de çok sevdiği ve sevginin yüksek bedelini ödemekten bir an ile kaçınmadığı. İslam'daki cihat farziyesi kulun Allah'a olan sevgisinin en yüksek tezahürüdür. Çünkü sevginin büyüklüğü o sevdiğine verdiğin fedakarlıkla orantılıdır. Kişinin sahip olabildiği en büyük değer nedir? Canıdır. Sahip olduğu o değeri en çok sevdiğini iddia ettiği zatın yoluna sevgisinin bedeli olarak koymalıdır. Ona bu şekilde ispat eder sevgisini. Değilse İspat edilmemiz sevgi kof bir sevgidir. Kuru bir iddiadan öteye geçmez. Onu ne yaratan ve ne de yaradılan ciddiye alır. Bu durumda varacağımız en doğru hüküm şudur kardeşlerim. Allah'ı çok sevenler kendisini Allah'a onun yoluna adayanlardır. Allah bizi onlardan kılsın. Bu yüzden şehadet en büyük sevgidir. Şehit ise sevgisini, coşkusunu kanıyla, canıyla ispat etmiş ölümsüz sevendir. Bu sevgi öyle bir sevgidir ki, bu sevgi uğruna bir kez değil bin kez ölülür. Bakın, Cabir'in kıssasına baktığımız zaman Allah Azze ve Celle ile aralarındaki konuşmayı bildiriyor. Bile benden ne dilersen diyor Cavire Allah Azze ve Celle. Ne diyor? Gördüğü izzet ve ikramın karşısında Ya Rabbi beni tekrar dirilt tekrar dünyaya döneyim senin uğruna tekrar parça parça olayım diyor. Allah Azze ve Celle ne diyor? Ben tekrar seni dünyaya ne yapamam? Göndermem. Neden? Çünkü ölmüş birini dünyaya tekrar Göndermemeye ezelde böyle takdir ettim ama senin durumunu geridekilerine ne yapayım bildireyim diyor. Evet kardeşlerim Rabbim bizlere hayırlı ölüm versin ve ölümümüzü şehadetle noktalamayı nasip etsin. Allah içimizden Rabbani alimlerin çıkmasını nasip etsin. Allah kirli alim diye geçinen belamları da kahretsin. Onların bütün kirli yüzünü maskelerini düşürsün. Kardeşlerim bu sevgi insana gül yüzlü güzel ölüm seni bin kez ölürüm dedirtir. Bu sevginin peygamber dilindeki ifadesi şudur. Sevgisini kanıyla ispat eden şehidin bu eylemi dönüp dönüp tekrarlama isteğidir. Hem doğrusu da bu değil midir? Bakın sevgisini ispatlamak için gerekirse... İbrahim gibi ateşin ortasına kaldırıp atacaksın kendini. Senden istenilen de böyle ispat. Çünkü korkmuyor musun dediklerinde siz bunları Allah'a eş koşarken korkmuyorsunuz da ben sizin eş koştuklarınızdan mı korkacağım demiştir. Ve Allah sevgisi ateşe atılmayı bile ne yapmıştır? Gözünde büyütmemiştir. Ve o ateş İbrahim'e ne yapmıştır? serinlik olmuştur kardeşlerim Allah hepimize hayır versin hayırdan ayırmasın ateş sahibinin o sevgiyi ne yapmıştır seven de sevilene o ateşi soğuk ve serin yapmıştır evet kardeşlerim burada kimi nasıl seveceğiz kimi sevmek sorusuna doğru cevap bulmak yetmiyor çünkü insan anasını sever, babasını sever, kendisine iyilik yapma, yapanı sever. Yani birçok şeyi sever. Burada doğru soru kim için sevmedir? İşte burada hatlar, saflar ne yapılıyor? Ayrılıyor. Kimi sevme? Kim için sevme? Allah için sevme ise bu sefer insanın sadece Müslümanları sevmesi Onları dost edinmesi, onlara yumuşak davranması, kafirlere karşı sert ve katı olması gündeme geliyor. Ki işlediğimiz ayet-i kerimede nedir? Bu. Kimi sevmek sorusuna doğru cevap bulmak yetmiyor dedik. Kim için sevmek sorusuna da doğru cevaplamak gerekiyor. Eğer birincisini doğru cevaplamak yetseydi, Bugün biz tasavvufçuları eleştiremezdik. Onlar şeytanı da Allah yarattı diye ne yapıyorlar? Seviyorlar. Çünkü o yarattı. Onun için biz seviyoruz diyorlar. Hatta Muhittin i̇bn Arabi kitabında ne diyor? Firavun'a dahi o mümin olmak öldü diyor. Çünkü kötülüğü Allah'ın emriyle zirveye çıkardı diyor. Onu da Allah yarattı diyor. İşte kim için sevgi deyince iş orada ne Ne yapıyor? değişiyor. İkisinin arasında illet var. Yani sevgi. Kardeşlerim, sevgi ve sevgisizlik çok önemlidir. Mesela bir ayeti kerimede de ki babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, kesada uğramaktan korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler, size Allah'tan, Resul'ünden ve Allah yolunda cihattan daha sevgili ise artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar grubunu hidayete erdirmez diyor. Bakın babalar diye başlıyor ve ayet sıralıyor. Kişinin Allah'tan, Resul'dan, Allah yolunda cihattan daha fazla sevebileceği şeyleri hepsini ne yapıyor? Tek tek sevgiyle sayıyor. İşte burada alıkoyacak olan engelli ya da sevgi kandarının tozunu kaçırma ihtimali olan değerler. Bunların hepsi bir şekilde Allah yoluna seni alıkoyacak sevgilerdir. Allah'tan, Resulundan ve Allah yolunda cihattan daha fazla sevme fasık olmanın da yeterli olan nedir? Bir delilidir. Bu ayet bize sevginin nasıl dengeli olmasını öğreten bir ayet dengeyi bozanları da bu ayet aynı zamanda ne yapıyor? tehdit ediyor. Bunun içine baktığımızda kaçacağımız hiçbir nokta nedir? Yok, hepsi günlük yaşantıda olan maddelerdir. Allah Azze ve Celle bu saydığı isimleri imtihan aracı kılarak nebilerini sevgi sınavından geçirdi. İbrahim'i babasıyla oğluyla sınadı. Nuh Aleyhisselam'ı oğluyla, karısıyla sınadı. Rut Aleyhisselam'ı eşiyle sınadı. Allah Resulü'nü anasıyla, babasıyla, yakınlarıyla sınadı. Eyüp Aleyhisselam'ı sıhhatiyle, malıyla, yakınlarıyla sınadı. Bütün bu nebiler, Resuller ki Allah'ın salatu selam üzerlerine olsun, alınlarının akıyla verdiler bu sınavları. Bizim için bunlar nedir? Örnektir. Ve bazıları için belki çok zor oldu. Mesela Nuh Aleyhisselam, ''Ya Rabbi o benim oğlum.'' dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Talib için Rabbim beni uyarsa da ben ona yetmiş 100 yüz kere tövbe istiğfar edeceğim dedi. Rabbim beni uyarana kadar. Ama Allah Azze ve Celle sen sevdiğine hidayet veremezsin dedi. Evet. Ve onlar için duydukları his bu ayetlerle ne yaptı? Son buldu. Ey Nuh cahillerden olma. O kafirler grubundan deyince Nuh Aleyhisselam titremeye başladı. Evet kardeşlerim Rabbim hepimize hayır versin. Sevginin sınırlarını doğru çizen, doğru anlayan samimi kullardan eylesin bizleri. İnce bir nokta var kardeşlerim. Babayı, kardeşi, kadını, hısım akrabayı saydığı halde Rabbimiz burada anneyi saymıyor. Babayı saydığı halde anneyi saymamasının nedeni baba sevgisinin şartlı sevgiden oluştuğudur baba sevgisi kazanılan bir sevgidir umutlar gerçekleşmediği zaman yiter mesela öyle babalar vardır ki oğlunun kendi gibi olmasını ister istediğini yapmasını ister yapmadığında siler ve bir daha evlat yerine ne yapmaz koymaz asla evladı gözüyle ne yapmaz Bakmaz ama anne sevgisi nedir? Öyle değildir. Allah razı olsun. O kazanılmış değil verilmiş bir sevgidir. O sevgide kayıt ve şart yoktur. Baba gibi bir takım beklentiler nedir? Yoktur. Eğer bir takım şartlar ileri sürmüşse bu şartlar babadan gelen atalık hesapları yüzünden değil tamamen onun iyiliğine olacağı sandığı içindir. Baba da ben ağır basarken ana da o ağır basar. Allah hepimize hayır versin. İşte annenin sevgisi kazanılmış bir sevgi olmadığı için ayette anne nedir? Yoktur. Ama baba babanın yolundan gitme seni ne yapar? Tamamen dışlar sanki hiç evladın yokmuş gibi hareket eder. Günümüzde birçok ana baba farkında olarak ya da olmayarak evlatlarının katilleridir kardeşlerim. Evlatlarını Allah'tan kıskanırlar. Allah'ın dininden kıskanırlar. Allah razı olsun. de şeker sallar. Elbet gayr olan Allah da buna razı olmaz. Yalnız kendisi için yarattığı bir şeyin yine yaratıklarınca kendisinden esirgenmesine Kıskanılmasına razı olmaz ve sonunda onların elinden onu alır. Anne babalar Allah'tan kıskanarak onlar Allah'ı sever gibi severek evlatlarının sonuna hazırlarlar. Bu yanlışı bazen eşler de yaparlar. Eşler Allah yolunda birbirleriyle yarışa çıkmış gibi iki atlet gayreti içerisinde ne yaparlar? Olması gereken o yola dikilen birer engel olurlar. Ve kardeşlerim öyle hale gelirler ki Allah'ın koyduğu sevgiyi ayete buyurun. Hem de sevgiyi ayet diyen ayete onun ayetlerinden biri de kendileriyle kaynaşmanız için size kendi nefislerinizden, cinslerinizden eşler yaratması ve aranızda sevgi ve merhamet koyması diyor. Rum 21'den. Kardeşlerim Allah'ın ayetlerinden bir ayet olan sevgiyi onun yolunda kullanmamız gerekiyor. O sevginin sahibine karşı silah olarak kullanma bu çok kötü bir şeydir. İnsanlar bugün bakın Rahman'dan bir çocuk isterler, bir eş isterler ama o eşleri, o çocukları kendilerini ne yapar Allah'a giden yoldan alıkoymaya başlar. Evlat sevgisi, eş sevgisi, mal sevgisi insanı Allah yolunda Allah'ın değerlerinden ne yapar? Alıkoyarlar. Düşünün bir çocuk ki 7 yaşına geldiğinde namazı kılmakla emrolmuyor mu? Sabah namazına anne ve baba ikisi de çocuklarının namaza kalkmalarında nedir? Duyarsız kalırlar. Kendi, kendi elleriyle Allah'tan çocuklarını ne yaparlar? kıskanırlar. Eşlerini gerekli Allah yolunda ne yapamazlar? Eğitemezler. Sırf sevgileri Allah sevgisini ne yapar? Önüne geçer. Onun için sevginin çizgilerini güzel çizelim kardeşler. Sevgi Allah sevgisi olacak ve mesela e, Saadın Saad bin Ebu Vakkas mıydı? Saad bin Muaz mıydı? Ee, ayeti kerimede Allah Azze ve Celle eşlerine zina isna edip de dört şahit getirmeyen ayet inince Sa'd kılıcını çekiyor. Ben diyor onları zinada yakalayacağım gideceğim dört şahit getireceğim öyle mi diyor. Onları şöyle kılıcımla ne yaparım doğrarım diyor ve çekiyor gidiyor. Sahabe diyor ki Allah'ın Resulü saat çok kıskançtır. Hatta diyor onun boşadığı hanımları bile biz ne yapamıyoruz, alamıyoruz korkumuzdan. Allah Resulü An İslameti Allah daha da kıskançtır. Indirdiği emir ve nehirleri uygulanmasını ister diyor. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim, hayırdan ayırmasın. İnsanlardan bazıları Allah'tan başkasını Allah'a denk edinirler, onları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise çok daha fazladır. Bakara 165. Biz bunu hep müşriklere delil getiririz değil mi? Ama dikkat edin, çağdaş insanın Allah'a inanışı cahiliye müşriklerinin Allah'a inanışına nitelik yönünden ne kadar çok benziyor. Çünkü Sevgi değil ihtiyaç beliriyor. Rab'la olan ilişkilerinde hep ihtiyaç. Çünkü insan ey Allah'ım sana muhtacım seni seviyorum deme yerine seni seviyorum çünkü sana ihtiyacım var demeye geliyor. Rızık ver al, sağlık ver al ama rızkı al, sağlığı al, sırt çırır. Yani aynen Ankebut suresinde Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi onlar denize çıktıklarında Fırtınaya yakalandıklarında ne yapıyorlar? Halisane Allah'a dua ediyorlar. Ama selamete çıktıklarında sık dönüyorlar. Ama müminlerin sevgisi böyle nedir? Değildir. Cahiliyede müşrikler kendilerini Allah'a yaklaştırdıklarını iddia ettikleri putlarını savaş, kıtlık, salgın hastalık zamanlarında hatırlarlar. O sıkıntı geçince... Dün ölürcesine yalvardıkları ilahlarını ertesi gün unuturlar. Hayatın akıntısına tekrar dalarlardı. Allah'a taptığını iddia eden günümüz insanının da yaratıcısıyla ilişkisi aynen bunun gibidir Bakın şimdi tarikat şeyhleri, şunlar bunlar var. Ama bir savaş oldu mu bunlar ne uçuyor ne kaçıyor. Hangarlara çekiyorlar uçuş takımlarını. Hani bunlar hep havada uçuyordu ya. Ama hiçbiri bir uçarak bir savaşa gitmiyor. Fakat ne hikmetse Mekke'ye, Medine'ye veya bir anda burada olup bir anda başka bir yerde ne yapabiliyorlar? Olabiliyorlar. Evet, Rabbim bizlere hayır versin, doğruyu görenlerden eylesin kardeşlerim. Sevgi verilen bir şeyle kazanılan şey değildir. Böyle olmamalıdır. Bu sevgi, sevgi değildir. İhlas olmalıdır. İhlas da nedir? Sadece sevdiği için bütün amelleri yapmaktır. Ona takdim etmektir. Muhlisin yani ihlası kazananın, muhlasın ihlas verenlerin elbette sevginin en garantisi Allah tarafından verilen sevgidir. Mesela iman konusunda Allah size imanı sevdirdi. Kalbinize onu ne yaptı? Süsledi. Fıskı, küfrü, isyanı ne yaptı? Tiksindirtti. E demek ki Allah sizi sevdiğinde ne yapıyor? İmanı size sevdiriyor, süslüyor. Bu sefer sen Allah'ın sevgisine mazhar amel işlediğin için bu sefer küfürden, fısktan, isyandan tiksinir hale geliyorsun. Konunun başına dönelim sevgiyi yitirdiğimiz zaman Allah sevgisini yitirdiğimiz zaman bu sefer mümine karşı nefretim başlıyor. Diyor ki ya bu kardeşlere ne oluyor? Müslümanlar niye birbirini sevmiyor? İşlediği günahtan. Kalpler dönmüş. Artık dün seni Allah için seviyorum. Allah razı olsun diyen dil kalp istilaya uğramış. Artık Allah sevgisi yok orada. Enaniyet var. Ve işgal altına uğrayan bir kalp artık tamamen kendini savunma, kendi nefsinin arınması peşine düşmüş ve artık onu korumak için her sözünü ne yapar? Söyleyecek hale gelmiştir. İşgale uğrayan bir kalpten de doğru sözü bulmamız mümkün değildir. Ve işgale uğrayınca bu sefer iman kötülenmiş, süsü gitmiş fısk, isyar artık sevgili hale gelmiş. Bu tür insanların yanında Kur'an oku sıkılırlar. Belden aşağı bir şey anlat şen şakraktır. Sohbete koy uyurlar ama geip konuş sabaha kadar otururlar. Namazın vaktinde uyurlar. Evet. Rabbim bize hayır versin. Rabbim imanı sevenlerden eylesin ve imanı Rabbim kalbimizde süslesin kardeşlerim. İmanı seven birisi onun üzerinde titriyecek kardeşlerim. Hatırını sürekli hoş tutacak. Uğrunda büyük fedakarlıklara katlanacak. İmanı sevme imanın düşmanları olan küfürden, fısktan, isyandan nefret etmeyi gerekli kılar. Allah düşmanlara sert ve katı olmayı gerekli kılar. İlkini sevdiren Allah bu sonuncusundan da kulunu nefret ettiriyor. Bu durumda nefret de sevginin kaçınılmaz bir unsurudur. Çünkü her şey zıttıyla kaimdir. Allah'ı seviyorsan şeytandan ve avanelerinden, şeytandan ve şeytanın amellerinden nefret edeceksin. Evet, her şey zıttıyla kayım ilkesine göre zaten sevmeyenin nefret etmesi, nefret etmeyenin sevmesi düşünülemez. Evet Müslümanı eğer birisi sevmiyorsa Müslüman da gözüküyorsa demek ki kendisinde Müslümanlık sıfatları bunu ne yapmamış kalmamış bitmiş. Hatta Nisa 88. ayeti hatırlayacak olursanız ne oluyor ki size diyor o müminlere münafıklar yüzünden iki grup oluyorsunuz onlar diyor işlemiş olduğu günahlardan tepe taklak olmuşken, kalpleri ters düz siz niye birbirinize düşüyorsunuz? Yani sen tutuyorsun münafık olan birini, ya ne kadar iyi seviyorsun. Bu yandaki diyor ki o sevilecek birisi değil. Sen diyor ki ya nasıl olur ya? Nasıl sevmezsin? Ama artık o dönmüş. İmanı artık bırakmış, küfrü, fıskı, isyanı ne yapmış? İçmiş. Artık kalbi tamamen İşgal altına girmiş kardeşlerim. Ve bakışı ne yapmış? Değişmiş, yamuk bir bakış. Eğriyi, doğruyu, doğruyu, eğriyi birbirine ne yapmış? Karıştırmıştır. Kötülükler onun için güzel, iyilikler de çirkin hale gelmiştir. Düşünün Allah Resulü ve Vesselam'ın davetine baktığınızda ona yalancı diyorlar mıydı? Diyorlardı. Kavmini bölüyor diyorlar mıydı? Diyorlardı. Her şeyi söylüyorlardı. Şair diyorlardı. Mecnun. Niye diyorlardı? Ama daha önce Muhammed'in emin diyorlardı. Peygamber demeden önce. Kavmimizin içinde en emin insan diyorlardı. Allah'a çağıran Rabbim bir diyen, tevhide çağıran ve insanlardan hiçbir ücret istemeyen bir insan sevilmez kardeşlerim. Niye sevilmez? Müminler tarafından demedim. Kafirler, münafıklar, fasıklar ve müşrikler tarafından sevilmezler. Niye? Çünkü şeytan onu sevdirirse o adam ondan ne yapacak? Aranacak. Doğruyu görecek ve Rabbine teslim olacak. Şeytan bundan ne yapmaz? Asla razı olmaz. İman için sevgiden belirleyici olarak söz eden Kur'an küfür içinde aynı ölçüyü koymuş küfrü sevmek. Ey iman edenler eğer imana karşı küfrü seviyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi dostlar edinmeyin sizden kim onları veli tanır dost tutarsa işte zalimler onlardır diyor. İşte çifte standardı tabiat haline getiren günümüz insanının yaşadığı vahim çelişkiyi ortaya koyan bu ayet gerçekte yaygın bir ikiyüzlülüğü ortaya koyuyor kardeşlerim. İnandığını iddia ettiği halde imana karşı küfrü sevenlerin, küfrü destekleyenlerin, küfrü savunanların baba kardeş de olsa imanı sevenler tarafından veli ve dost edilemeyeceklerini ayet ne yapıyor? Bildiriyor. Sadece imanı sevip küfrü sevmemek yetmiyor imanlıyı seveceksin, kafiri ve onların dostlarını da sevmeyeceksin. Asla sevemezsin. Onlar isterse inandıklarını iddia etsinler, imana ve imanlıya dost olamazlar, veli olamazlar. Çünkü imanlı olmak yetmiyor, imanı sevmek de gerekiyor. Bu da yetmiyor, onun düşmanlarını inkar, günah ve Resulüne isyanı sevmek gerekiyor. Yani karanlıkla aydınlığı birbirine karıştırmamak gerekiyor kardeşlerim. Verilen sevgiden söz ediyorduk. Daha önce sevgiyi Allah'ın kendisinden üflediği ruha benzettik. Bakınız ayete gözümüzün önünde büyüyesin diye senin üzerine katımızdan bir sevgi koyduk diyor Allah Azze ve Celle. Taha 29'da. Ruhu herkes taşırken sevgi daha bir özel ilişkiyi gündeme getirir. Ve bu öyle bir şeydir ki en büyük saadettir. Bir sevgiyi insanın üzerinde taşıması ona karşı ülfeti ona karşı ne yapar? Yakınlığı celbeder. Ve bu yakınlıkta ona karşı insanın sevdiği ve seveceği hareketleri yapmayı gerektirir kardeşlerim. Kur'an'da nerede Allah'ın sevmesinden söz edilse hemen yanı başında rahmetten, merhametten ve bağıştan söz edilir. Yani Allah sevgisi varsa bahsediliyorsa hemen Allah'ın rahmeti hemen Allah'ın bağışlaması da nedir? Gündemdedir. Sevgi Allah'ın rahmet kalemleri içerisinde baş sırayı oluşturan bir şeydir ki bu nedenle sevgiden mahrum kalmak Rahmetten de nedir? Mahrum kalmaktır. Mesela Allah Resulü ve Vesselam bir gün birini vali tayin ettiğinde oradan torunlarından birisi, ikisi çıkıp geliyor Hasan Hüseyin. Hemen onları öpüyor, kokluyor, omuzlarına koyuyor. Vali tayin ettiği adam benim dokuz tane çocuğum var daha bir tanesini sevip böyle omuzuma ne yapmadım? Almadım diyor. E diyor yani sen sevgiden merhametten uzaksan ben ne yapayım diyor ve hemen onu azlediyor. Kendi tabiatına sevgi merhamet göstermeyen bir başkasına ne yapmaz? Gösteremez diyor. Sevgi barıştır kardeşlerim ve barışın da en büyük teminatıdır. Elbette sevginin de bir teminat olması gerekir ki işte Rabbimiz diyor ki kitabında Allah onların kalplerini uzlaştırdı siz diyor dünyayı da verseniz iki kişinin kalbini birbirine ne yapamazsınız? Sındıramazsınız. Ama Allah isterse o olur diyor. Demek ki burada bizim birbirimizi sevmemiz ve sevmememizin içinde yatan bir şey Allah'ın sevdiği şeyleri işleyip işlemediğimiz. Yani birbirimizin kalbi birbirini itiyorsa bunun sebepleri ya senin ya benim ya da her ikimizin günah işlemesidir kardeşlerim. Unutmayalım. Bütün dünyayı da versen iki kişinin kalbini birbirine ne yapamazsın? Isındıramıyorsun. Isındıran ancak Allah öyleyse ısındıranı memnun etmek zorundayız. Demek ki gönüllere söz geçirecek ferman değil, sultan değil sadece o gönlün sahibi olan nedir? Allah'tır. <gülüyor> Onun bir vasfı da nedir? Kalpleri evirip çevirendir. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daima yaptığı dua nedir? Ey kalpleri evirip çeviren benim kalbimi de İslam'da sabit kıl. Ayaklarımı İslam'dan kaydırma. Amin. Kardeşlerim sevginin de bir zirvesi vardır. O da nedir? Takvadır. Takva kelimesini elimize aldığımızda Türkçe'ye sanki sakınmak gibi çevriliyor Ama bu tam karşılığı değildir. Takvanın ne olduğunu bilmek ancak yaşamakla mümkündür. Ama takvanın sırf korku demeye gelmediği gibi sırf sevgide nedir? Değildir. Ama bunun içinde sevgi de vardır, korku da vardır. Ancak bu korku ateşten, cehennemden, azaptan, kahırdan korkmak değil. Bu tür korkuya haf denilir ki onda sevgi ne yapmaz? Aranmaz. Ya nedir takvadaki korku? Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta kulun Rabbıyla arasında olan sevginin yıpranması korkusudur. Bir Müslümanın duyması gereken korku nedir? Budur. Yani Allah sevgisi ve Allah'ın seni sevmesi. Bu aradaki ilişkiyi zedelememeye Müslüman'ın ne yapması? Dikkat etmesi gerekir ki takvada nedir? Budur. O sevmeyecek diye korkmadır. Yoksa yakacak diye değil. Yanmanın en büyüğü onun sevmemesidir. İşte takva kişinin Allah'la arasında oluşturduğu sevgiyi yıpratmamak için tetikte durma o sevgiyi göz bebeği gibi korumasıdır. Allah hepimize hayır versin ve takvalı olan kullarından eylesin, bunu koruyanlardan eylesin kardeşlerim. Takva sevginin zirvesidir. Sevgi, umut, korku. Bu güçlünün insan ruhunda meydana getirdiği halettir. Sevgi, umut ve korku. Üçü birlikte sadece Allah için duyulur biliyor musunuz? Başka hiçbir kul için, hiçbir yaratılan için duyulmaz. Bunların üçünü birden Allah'tan başkasına tahsis etmek mümkün değildir. Ancak ilah için geçerlidir. İnsan birini yalnız sevebilir, bu akidevi bir mesele teşkil etmez ya da birine umut bağlayabilir veyahut birinden korkabilir. Ancak bu üçünü sadece ilahta, Allah'ta birleştirebilirsin. Ama ayrı ayrı bunları bir başkasında bulabilirsin. Üçünü birinde bulmak mümkün değil kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. En iyisi sen başka değil, sevmemekten, sevememekten kork. Tabii bir de sevgiyi yerli yerine koyamamak. Her derde deva olan bu ilacı bir intihar aleti olarak kullanmaktan kork. Sevgi gibi kökü ilahi olan bir duyguyu yanlışa alet ettiğinde Allah'ı karşında bulacaksın kardeşlerim. İşte bu noktada Allah kıskançtır. Resul'a dayandırılan bir hadiste saat kıskançtır ben saatten da kıskancım. Allah da benden kıskançtır buyurmuştur. Allah'ın en güzel isimlerinden biri de gayurdur, yani kıskançtır. Kulunu uluhiyet ve rübubiyet noktasında başkasından kıskanma olayıdır. Evet. Rabbim bizlere hayır buyursun, hayırdan ayırmasın. Ayete tekrar en baştaki ayeti okuduğumuz ayeti tekrarlayacak olursak, ey iman edenler sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah sevdiği ve kendisini seven müminlere karşı alçak günüllü, kafirlere karşı onurlu ve zorlu bir toplum getirecektir. Bunlar Allah yolunda cihad ederler. Hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu Allah'ın dilediğine verdiği lütuftur. Allah'ın lütuf ve ilmi geniştir. Demek ki her şeyin başı Allah sevgisi onu yitirdiğinde de artık küfür ve amelleri ne yapıyor? Geliyor. İşte bugün yaşamış olduğumuz dünya toplumunda hangi sevgi önde? Allah sevgisini? Mesela Sevban hadisini hatırlıyor musunuz? Bir gün kıtlık zamanı sahabenin bir tanesi yemek veriyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve sahabeleri davet ediyor ve bir tanesi dayanamayarak sofraya ne yapıyor saldırıyor Allah Resulü ve vesselam şu oburun diyor yemek tabağına saldırdığı gibi bir gün size düşman olanlar da size böyle ne yapacak saldıracak sahabeler soruyor ey Allah'ın Resulü o gün biz az kafirler çok olacak da ona güvenerek mi saldıracaklar hayır mı? aslına aksine. siz o kadar çok olacaksınız ki bir sel suyunun getirdiği çer gibi değersiz bulacaksınız Ve Allah kafirlerin kalbinde size karşı olan korkuyu alacak, sizin kalbinize vehn atacak. vehn nedir ey Allah'ın Resulü diye sorduklarında ne diyor? Dünyayı sevmek, ölümden hoşlanmak. Allah hakkı hak bilip ona tabi olan Batılı batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Sevgiyi hakkıyla anlayan ve hakkıyla gündeme getiren ince çizgileri yakalayan samimi kullardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşeden la ilahe illa ente estağfurke ve etubu leh.